Merhaba, yeni bir Sos Küçüğün programıyla daha karşınızdayız. Açık Radyo'dasınız saat dört buçuk ve Sos Küçüğüm programı dinliyorsunuz. Bugün e, mikrofonun başında bendeniz ve... Evet, ben Gözde. Evet, Gözde abla var. E, bugün Neşe Şahin Taşı'nınla konuşacağız. Sosyal Hizmet Uzmanı Derneği'nden kendisi. Aslında eğer programımızı dinliyorsanız... ...daha önce de yaklaşık iki ay kadar önce de... ...biz Suriyeli çocuklar üzerinden bir program yapmıştık. Ben çok bireysel bir olaya şahit olmuştum... ...ve bunu toplantıda işte Gözde ablalarla ve diğer arkadaşlarla konuşmuştuk... Suriye'den gelen, ben o zamanlar mülteci diyebiliyordum ama aslında o zamanki programımızda mülteci olmadıklarını, sığınmacı olduklarını öğrenmiştim. Suriye'den gelen sığınmacılar üzerine bir program çekmiştik. Şimdi aslında Gözde Abla ile birlikte konumumuza... Değişen neler var? Evet biraz güncellenmiş bilgiler Hı -hı. sunmak istiyoruz size. Hem çocuklar hem de genel olarak Suriyelilerin durumuna ilişkin. Çünkü son zamanlarda ayrıca haberleri takip ediyorsanız bir takım hani Suriyelilere karşı tepkiler de var. Hı -hı. O yüzden de biz bu programlar takip etmeye çalışıyoruz aslında bu konuyu. Neşe Hanım'la konuşacağız. Evet. E, hatta mı kendisi acaba? Merhaba Neşe Hanım. Ha, merhaba. Merhaba Neşe Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz deyiz. E, merhabalar. Ben de programa dahil oldum. Bu arada Neşe. Gözde <gülüyor> <Merhaba>. ben. <Evet. gülüyor> Merhaba. Ve Deniz. Evet. Merhaba. Aslında şey ilk önce yani Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nden olduğunu biz belirttik. Ama kısacık seni tanıyalım istersen. E, hı hı. Biraz anlatabilir misin? Tabii. Yani. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi'nin yönetim kurulunda. ...görev yapıyorum... ...yaklaşık 20 yıldır... çeşitli alanlarda sosyal hizmet uzmanı... ...olarak çalıştım... ...şu anda da bir vakıf üniversitesinde... ...öğretim üyesi kadrosunda... ...görev yapıyorum sosyal hizmet bölümünde... Ee, aslında yine programın... ...başında ben söylemiştim... ...belki daha önce Gözde Abla size de söylemiştir... ...biz daha önce Suriyelilerle yani Suriye'deki Suriye'den gelen... E, ...sığınmacılarla alakalı bir program çekmiştik... Evet. ...ama e, daha... ...çocuk odaklı bir program çekmiştik... ...işte oradan gelen çocukların hakları neler... ...nelere erişebiliyorlar aslında... Hı -hı. ...mülteciler mi, sığınmacılar mı diye... Ee, ...Suriye'den gelen şu andaki... ...insanlar bir önceki yani iki ay kadar önce... ...çektiğimiz programda sığınmacı statüsündelerdi... ...acaba Hı -hı. değişen... ...koşullar var mı hala sığınmacı... ...statüsündeler mi yoksa mülteciler mi... Ee, ...değişen hakları var mı... ...ve Hı -hı. devletin politikası artık... ...ne halde bunu merak ediyorum aslında... ...başlangıç olarak... ...yani aslında... Daha önce neden sığınmacı statüsündeler dediniz bilemedim ama başından bu yana Suriye'den gelenler Türkiye'de misafir statüsündeler. Hı -hı. Ve bunun hiçbir uluslararası hukukta karşılığı hı -hı. yok. Yani, yani aslında Türkiye'nin e, 1951 Cenevre Sözleşmesi karşısındaki durumuna göre toplu sığınmalarda sığınmacı statüsü almaları söz konusu daha önce Körfez Savaşı'nda öyle olmuştu hı hı. ama Suriye'den gelenlere Türkiye bu hukuksal statüyü vermedi hı. daha iyi bir e, tırnak içinde iyi kullanıyorum daha iyi bir e, sıfat ya da daha iyi bir e, adlandırma olarak e, sunuyorlar bunu ve misafir diyorlar hı. dolayısıyla aslında hukuksal olarak şu anda hiçbir siyasal e, statüleri yok Türkiye'de hı. Peki bu daha iyi olmalarının hani misafir oldukları için sığınmacıdan ayrıcalıklı ne gibi bir şey söyleniyor? Yani devlet bu konuda nasıl bir fark olarak nitelendiriyor bunu? Yani işte onu böyle onlar sadece bizim ülkemize sığınanlar değil bizim misafirlerimiz her türlü kolaylığı sağlıyoruz. E, kamplarda ya da kamp dışında elimizden e, ülkemizin bütün olanaklarını seferber ediyoruz gibi bir söylem içindeler. Ama bu misafir statüsü özellikle sağlık alanı olmak üzere ciddi sorunlar yaratabiliyor. Aslında şöyle bir şeyden bahsetmişti Gözde abla programa girmeden önce sanırım çocuk felci. Ee, Suriyeli çocuklarda evet. olduğu ve işte artık Türkiye'de evet. çocuk felci hastalığı kalmadığı için aşının da artık evet. Türkiye'deki çocuklara yapılmadığı ama yani Aha. o çocuklar ve işte Türkiye'deki çocukların arasında nasıl bir şey var? O çocuklara bu sağlık hizmeti sağlanabiliyor mu ya da daha niceleri aslında. Yani şim, şimdi aslında şöyle gitmekte lazım hani bu misafir statüsüne rağmen en başta yani ilk gelmeye başladıklarından sonra geçen Senenin Eylül ayına kadar <gülüyor> sağlık hizmetlerine erişimde e, çocuklar dahil tüm yaş gruplarının çok ciddi e, erişim engelleri vardı. <gülüyor> Ama basında ve kamuoyunda yer alan e, haberler ardından yapılan bir takım araştırmalar ve bunların kamuoyuna yansımasının ardından e, çocuklarla ilgili öncelikli olmak üzere kayıt altına alınan tüm e, Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına dair bir genelge çıkardı sağlık bakanlığı hı hı. dolayısıyla şu anda e, herhangi bir yasa statü, yasal statüleri olmasa bile e, Suriyeli çocuklar Türkiye Gelişmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne tarafı olduğu için o sözleşmede korunan çocuklara ilişkin tüm haklardan yararlanabilecek durumdalar hı hı. sağlık da buna dahil Gözde Hanım'ın bu çocuk felci konusu şöyle bir şey, Suriye'den gelen ailelerin çocuklarında ya da burada doğan çocuklarda, Türkiye'de daha önce büyük oranda çözülmüş olan çocuk felci, kızamık gibi hastalıklar tekrar görülmeye başlandı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ülke genelinde özellikle Suriyeli sığınmacının çok bulunduğu illerde ve kamplarda ayrıca bu aşıları tekrar aldı, depoladı ve bu aşılamalar şu anda yapılıyor. Hı hı. Ama risk tabii ki devam ediyor. Hı. Çünkü bir şekilde kayıt altına alınmamış, herhangi bir sağlık kurumuna ulaşamayan, biliyorsunuz İstanbul'da, İstanbul'da olduğumuz için İstanbul'a örnek veriyorum, sokakta, parklarda yaşayan çok sayıda aile var çocuklarıyla beraber. Tam da bunu söylerken şimdi hani rakamlar hep biraz muğlak tam rakamları öğrenemiyoruz gibi bir durum vardı bu konuyla ilgili. Şu an hani sizin elinizdeki en güncel, güncel rakam nedir? Türkiye'deki Suriyeli misafirlerin aslında sayısı. Vallahi, aslında şöyle söyleyeyim Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin hazırladığı bir rapordan baktım ben de bu sabah. Suriye'de çatışmaların başlamasının dördüncü yılındayız Deniz. Ve bölgede, tüm bölgede şu anda 2.9 milyon mülteci var. Ee, Birleşmiş Milletler bu sayının 2014 sonunda 3.59 milyona ulaşacağını öngörüyor. Ve bu sayının 1 milyonun üzerinde bir kısmı Türkiye'de. Yani Türkiye şu anda bölgede Suriyeli sığınmacı diyorum ben, sığınmacıları ba barındıran ee, İkinci büyük ülke, birincisi Ürdün ve yine birleşmiş Milletlerin söylediğine göre şöyle ifade ediyorlar onlar, mültecileri yani sığınmacıların yarısından fazlası çocuk. Hmm. Ben size şöyle bir örnek verin. Biz geçen sene Eylül-Ekim ayında Emigroup Sil topluma örgütü İstanbul'da bir araştırma yaptık, kamp dışında kalan sığınmacılarla ilgili. 36 tane hane ile görüştük. 36 hı hı. hanede 110 tane çocuk vardı. Hani böyle bir hesap yapmak mümkün. Evet. 1 milyon üzerinde kişi varsa bunun kaç tanesi çocuktur? 0-18 yaş. Çocuk sayısı inanılmaz fazla farkındaysanız. Evet olsun. O yüzden de aslında bu Suriyelilerin Türkiye'deki koşulları yani hani siz az Çok önce önemli. söylediğin için... Hani... Şunu sormak istedim aslında sen ben sığınmacı diyorum dedin ya. E, mesela Türkiye Türkiye çünkü misafir diyor dikkat evet. ederseniz politikacılar hep Suriyeli misafirlerimiz diye açıklama yapıyorlar. Tam da onu söyleyeceğim aslında hani Aha. şu değişse yani sığınmacı statüsü vermeleri şu an statü olarak Aha. vermeleri bir kazanç olur mu? Yani durumla ilgili. Hayır o da, 10... o da çok değil. fazla bir şey değiştirmeyecek. Hı. Çünkü Türkiye'nin bu 1951 Cenevri Sözleşmesi evet. karşısındaki çekincesi devam ediyor. Aynen. hı. hı. Yani belki şöyle bir şey olur... ...sığınmacı statüsü verirse bu kişilere... ...hani bir de öyle bir sıkıntı var... ...o açıldığıma inanın bilemiyorum... ...onu ilişkin bilgi bulamadım... Hı hı. ...bazı Avrupa ülkeleri... ...mülteci almak istiyorlar Türkiye'den de... Hı hı. ...ama şu anda Türkiye'de bulunanların... ...yasal statüleri belirsiz olduğu için... Birleşmiş Milletler, Mülteciler... ...Yüksek Komiserle herhangi bir işlem yapamıyor... Hı. ...çünkü misafir diye tanımlanan bir şey Tabii yok Yani Tabii yani sığınmacı dese... Ozan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine kayıt yaptırabilecek bu insanlar ve koşulları uygun olanlar kendilerini kabul eden üçüncü ülkelere yerleştirecekler ama o süreç Türkiye'de başlayamıyor henüz. Evet. Peki bu statüyle birlikte hı hı. E, eş bir şey daha geldi aklıma e, söylediğimiz. Sağlıkla ilgili bir genel yayınlandığını söylediniz aslında. Hı hı. Bu bir imkan evet, evet. yani bir, e, en azından evet, bir evet. elimizde yasal bir şey var, dayanak var. Bunun dışında sağlık dışında başka alanlarda sağlanan başka yeni imkanlar var mı e, Suriyeli sığınmacılara? Yani zaten meseleye biraz şöyle bakmak gerekiyor herhalde Deniz. Önce bir kamplarda neler oluyor? Hı hı. Oranın koşulları ve sorunları farklı. İki, kamp dışında neler oluyor? Kamp dışında yaşayanlar. Kamp dışında yaşayanları da iki grupta belki ele almak lazım. Bir hani bir şekilde kendi olanaklarıyla ev bulup, iş bulup, yaşamını sürdürebilenler. Bir de hiç bu olanaklara erişemeyen, son derece kötü barınma koşullarında ya da sokaklarda yaşayan, iş bulamayan ya da çok düşük ücretle, çalışmak zorunda kalanlar ve bu grupların bu grubun içinde kadınlar ve çocuklar her türlü ihmale ve istismara sömürü açık durumdalar ne yazık ki. Yani basından duyuyoruz bazen tek tek vakalar halinde duyuyoruz kadınların poşa zorlandığı ikinci evlilikler imam nikahlı yapılan ve çocukların zorla çalıştırılması ya da bir şekilde ...çocuklar üzerinden geçinebilir halde olmaları gibi bir nedenle ailelerin çocukların sokakta çalışmaya ya da dilenmeye göndermeleri. Yani bakarsanız dediğim gibi ayrıştırarak belki sorunları ele almak lazım. Pekala ben de şunu merak ediyorum. Şimdi televizyonlarda haberlerde gördüğümüz bazı sahneler var. İşte Taksim'de Gezi Parkı civarında... Dilendirilen çocuklar var ve işte arkasında uh -huh. annesi babası bekliyor. Uh -huh. Ve polis uh -huh. e, çocukla birlikte anneyi babayı gözaltına alıyor. Ama aslında sonrasında hiçbir işlem yapmadan tekrardan Tek bırakıyorlar. bırakıyorlar. Evet. E, yani e, bir, bir noktada e, çocuk hakları sözleşmesini imzalamış bir ülke olarak Türkiye. Acaba bu noktada çocukları tekrardan bırakmak tabirinden yani doğru değil belki ama geri bırakarak doğru bir politika mıyız diyor? Yani çocuk Hı. hakları korunuyor mu Suriyeli mi, çocukların? Hı -hı. Ee, sorusuna hani bir teorik olarak ya e, da yasal olarak sağlık hizmetlerine erişimleri mümkün. Hı hı. Ama uygulamada ne tür sorunlar var sorusunu sorabiliriz. Ve burada hı hı. da ayrımcılık, dışlama e, kötü muameleye maruz kalıyor olabileceklerini söyleyebiliriz. Eğitim hakkı çok önemli. Hani kamplarda örneğin okullar var bir şekilde ulaşıyorlar ama eğitim hakkının da tam olarak korunduğunu söyleyemeyiz. Özellikle kamp dışındakileri düşündüğümüzde. Zaten genel olarak hani asgari de olsa bir beslenme, barınma ve korunma koşullarından yoksunlar bu çocuklar. Yani bir şekilde Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların çocuk hakları açısından ciddi bir bir dizi hak ihlali İçinde olduklarını söyleyebiliriz. Peki bu hak ihlallerinin temel sebebinin <gülüyor> Türkiye'nin onlara vermediği sığınmacı statüsünden kaynaklandığını söyleyebilir miyiz? Yani sadece statü de değil. Hani o statü verilse de bu sorunlar bir şekilde devam, devam edecek. edecek. Hı -hı. Ama statünün verilmesi belki yasal problemlerin aşılmasını kolaylaştıracak. Bir de şey sormuştunuz hani çocukların devlet korumasına alınması meselesi. Ben Hı -hı. araştırdım. <Gülüyor> yani bir şekilde refakatsiz olan, ebeveyni olmayan ve korunma altına alınan çocuklar var. Yetiştirme yurtlarına ya da çocuk babalarına alınan. Ee, ya da e, aileleri dilendirdiği için korunma altına alınan çocuklar var. Bunların örnekleri Hatay'dan da var, Antep'ten <Gülüyor> de var, İstanbul'dan da var. Ama arkadaşımın bana söyledikleri kurumlarda kalmıyorlar bu çocuklar. Tekrar kaçıyorlar. <Gülüyor> Ve bir şekilde hani e, kayıtlar olmadığı, belirli bir ikametler olmadığı için tekrar bulmak da güç oluyor. Bu kalmamalarının nedenlerine ilişkin hani meslek hani sosyal hizmet uzmanları özellikle sizin de bağlantısı olabileceğiniz bir sebebi var mı mesela bu bir hani ayrımcılık olabilir uygun koşul hani şey ne bileyim oradaki koşullara ayak uyduramama gibi problemler midir yoksa? Hı -hı. Yani daha başka bir tespitleri de hepsi var mı? Hepsi olabilir yani her bir vakada o çocuk niye kaçtı ona bakmak lazım. Hani bu kurumların olumsuz koşulları da olabilir. Çocukların örneğin işte geçindirmek zorunda oldukları anneleri olduğu için de kaçıyor olabilirler. Yani her vakada bakmak lazım ama söylediklerinizin hepsi geçerli. Hani kurumda ayrımcı muameleye maruz kalıyor olabilirler. Ebeveynlerinden ayrı kalamıyor olabilirler. Kaçmalarına göz yumuluyor olabilir. Aynen. Ee, ama bu, bunları e, tek tek olgu ol, bakmak ve incelemek lazım ve benim şöyle bir öngörüm var. Ne yazık ki çok artacak bunlar. Yani Peki. ben şöyle düşünüyorum. Hı hı. Hani bir şu anda çocuk olanlar var. Evet. Ee, özellikle kampların olduğu illerden aldığımız haberler var ki İstanbul'dan da böyle haberler geliyor. Ee, 18 yaşından küçük e, çocukların evlendirildiği, ikinci evlilik ya da imam nikahlı evlili evliliğe zorlandıkları. Ben mesela şunu düşünüyorum, e, bu çocuk kadınlar... Kalacak, bebek alacak bebek dünyaya getirecek belki o evlilik yürümeyecek yani bir de böyle bir problem önümüzdeki süreçte bizi bekliyor diye düşünüyorum. Evet bir de yani zaten şey de var yani e, bu da yine yapılan e, hani bizim çocuk çalışma birimi olarak da şimdi yeni başlayan bir çalışma da var. Orada da hani konuşulanlardan biri bu gelenler en az beş yıl daha hani bir şekilde burada kalacaklar. Yani dört yıldır zaten çalışma devam ediyor ve hani bu başka hani çocuklar büyüyebilirler filan. Bir yandan da hala hani kayıtları olmayan birlerinden bahsediyoruz. Aslında çocukların bir, bir kısmını da... Doğan, evet. Tabii yeni doğan çocuklar var. Evet yeni doğanlar ve aslında... Anladığım kadarıyla bu ıı, statüye ya bir şey alabilmek için kendileriyle ilgili bir numara alıyorlar aslında bir e, misafir uh -huh. e, kimlik numarası gibi bir numara ama o numarayı da aileler e, galiba bir para karşılığında alıyorlar. Bu doğru bir bilgimidir? ilk önce onu sorayım. E, bir e, para ödediklerini bu nedenle de aileler henüz hani çocuklarını çok kaydettirmiyorlar kendileri adına yapıyorlar gibi bir e, izlenimimiz var. Bu da bir sürü çocuğun aslında daha kayıtlarının olmadığı anlamına geliyor. Bu hala geçerli bir bilgimidir? ya da doğru Anladım. bir bilgimidir. Ben bilgi böyle mi? bir bilgiye sahip değilim. Hı. Ama kayıt altına alınma ile ilgili hı hı. geri gönderilme korkusu ya da adreslerinin bulunma hı hı. korkusu gibi korkular olduğunu biliyorum. Anladım. Yani ısrarla kayıt olmak istemeyen kişiler var. E, yani hala... de geçen sene araştırmamızda buna rastlamıştık. Yani kayıt oldunuz mu diyoruz. Yani bir sağlık sorununuz olsa hastane gittiğinizde böyle ne yaparsınız? ...hastaneye gitmeden çözmeye çalışırız diyorlar. Hı -hı. Bir güvensizlik var. Evet. Kamp dışında yaşayanlardan bahsediyor. Tabii ki evet, evet. Hı -hı. evet. Hı -hı. Grupları hı -hı. farklı. Çünkü çoğunun zaten kampa gitmeyip... ...kamp dışında yaşamayı tercih etme nedeni... ...sözünü ettiğim o güvensizlik. Pekala, tüm bu durumun içinde aslında... E Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da televizyonlardan haberlerden okuduğumuz gördüğümüz evet, kadarıyla Suriyelileri de bir tepkisi var. Ee, evet, yani... Inanılmaz. Evet. E, peki yani bu tepkinin sebeplerin benim çok böyle çevremden duyduğum kadarıyla yani şöyle lafları duyuyorum kendi ülkenize gidin başka yere gidin başka yer mi kalmadı. Şimdi Tabii. bu baktığınız zaman aslında insanlar e, ...yaşam haklarının ihlal edildiği bir yerden kaçıp... ...başka bir yere geliyorlar. Ve onlara kendi ülkenize gidin demek aslında çok yanlış. Ama bir, bir noktada da gerçekten... E, ...insansız standartların çok altında yaşıyorlar. Tabii. E, ve yani... ...işte hırsızlık yapanlar oluyor. Benim okulum de Ve yani... Aha. ...çok böyle zaten orası da çok kozmopolit bir bölge. Aha. Ve bir, bir sürü bir sürü şeye şahit oluyoruz. Yani üniversitenin önünde... ...dilenenler... Ee, ...yemek isteyenler... ...çocuklar yerlerde sürünüyor... ...çöplerin içinde yaşıyorlar... ...ve aslında buna karşı da bir tepki oluşuyor halktan... Tabii. ...bu yani nasıl... Evet, ...bu nasıl engellenebilir ya da... ...aslında ne şekilde çözülebilir... Uh -huh. ...çünkü ne onları hadi ülkenize gidin... ...demek do doğru... ...ne de aslında ülke stand, yani ülkede... ...bu şekilde yaşamaları doğru... ...tabii tabii yani çok, çok önemli bir nokta... ...işaret ettim... ...şimdi yani orada da birkaç şey... ...içiçe geçiyor sanki hani bir... Ee, hani İstanbul'da tablo bu ama işte Hatay'da da şöyle bir durum var. Hani ev kiralar artmış durumda. Hı hı. yani e, daha düşük ücretle çalışmayı kabul ettiği için sorueller, ücretler düşmüş durumda. Ee, biraz önce bahsettiğim ikinci evlilikler nedeniyle kadınlar çok rahatsız. Hı hı. Ee, büyük şehirlerde de dile getirdiği sorunlar. Şimdi bir kere hani. Bu tepkilerin bir kısmı yerel halkın kendi yaşam alanını tehdit altında hissetmesinden <gülüyor> kaynaklanıyor. İkincisi, bazı kesimlerde hükümetin izlediği Suriye politikasına bir tepki var ve o tepkinin bir uzantısı olarak bütün Suriyeliyi reddetme eğilimi var. Evet. Üçüncü benim gözlediğim hani bu çalışma yaptığımız gruplarda da gözlediğim Halkta da aslında, yerel Türkiye'li halkta da gördüğüm bu etnik ve dini temellere dayalı ayrımcılık inanılmaz boyutlara gelmiş durumda. Yani etnik ya da dini kökenine bakarak yardım ediyor ya da etmiyor. Kalmasını olumlu buluyor ya da bulmuyor vatandaş Suriyeli kişilerin. Bir de böyle bir durum var. O nedenle aslında şu an hani... Iki, ya... Konuyla ilgili hani bir e, gerçekten buraya gelen Suriyelerin koşullarını iyileştirmek ile ilgili politikalara ihtiyaç var ama bir yandan da bir süreç yaşıyoruz ve bir milyon bir misafirden bahsediyoruz ve birlikte yaşayacağız tabii, bir süre tabii, ve bu süreyi tabii. nasıl geçireceğimizle ilişkili sadece Suriyeler değil belki diğer halk diğer kişilerle birlikte de çalışmak ve bu tabii. konuyla ilgili bir e, bilgi ve farkındalık çünkü çok Bil, bilgi de yok. Yani bir misafirlerden bahsediliyor. Veriler çok kısıtlı. E, hani Tabii. Bir belirsizlik söz konusu. Bu da insanları bir tehdit olarak e, gele, geliyor olabilir. Bu yüzden aslında Tabii. hani birazcık devletin veya kamunun bu konuyla ilgili yani sadece Suriyelilerin zaten durumlarını iyileştirmeye ilgili birçok bir dizi bahsettiğimiz evet. programın başından beri e, hizmete ihtiyaç var ama bir yandan da böyle bir şey de şu an hani büyük sinyaller vermekte. E, o yüzden de hani bunun da önüne geçmek e, o kadar önemli diye düşünüyorum. Aslında ben hani şeyi düşündüm, bu seneye kadar Türkiye'de bir iki aya kadar hep şunu yaptı yani bu çatışmaların dördüncü yılı diyoruz. Uluslararası toplumun yardım taleplerini hep reddetti Türkiye. Hı hı. Belki siz de takip evet. ettiniz. Yani Türkiye'deki Birleşmiş Milletler, Militeciler, Yüksek Komiserliği, Temsilciliği bile konuya dahil edilmedi çok uzun bir süre. Evet. Türkiye kendi İstisal işte Bakanlığı, AFAD yeni kurulan Göç Genel Müdürlüğü ile bunu organize etmeye çalıştı. Yani işte UNICEF bölgeye yeni yeni girmeye başladı. UNCR daha çok rol almaya başladı. Bu politikasını değiştiriyor Türkiye. Çok iki yıldır, üç yıldır ısrarla para da talep etmedi uluslararası toplumda ama şimdi talep ediyor Türkiye. Çünkü bu konunun ...boyutlarının giderek genişlediğini ve Türkiye'nin kendi çabasıyla çözemeyeceği hale geldiğini anlamış durumdalar diye Hı -hı. ümit ediyorum. Neşe Hanım aslında evet. daha konuşacak çok fazla şeyimiz var ama bizim son evet. bir dakikamız kaldı programı kapatmak <gülüyor> zorundayız. Yani tamam. Son böyle bir cümlenizi alayım ben ondan sonra programı kapatalım olur mu? Çünkü yani bence hani üstüne ben... bir program daha çekilir. Belki evet, bir, bir hani, ay sonra sizinle tekrardan sohbet etmek çok iyi gelir bize de. Hani belki şunu söylemek lazım. Yani bu toplumda giderek gerçekten artan bir tepki var. Hı hı. Bu insanlara karşı, Suriye'den gelenlere karşı. O tepkiyi daha sağlıklı bir dayanışma duygusuna, yaklaşımına çevirecek hı hı. çalışmalar yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar hı hı. diliyorum Teşekkürler. De. Çocuk hakları haberciliğinde. Teşekkür ederiz. Ee, bugün e, Neşe Şahin Hanım'la konuştuk. Kendisi Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'ndendi ve Suriye'deki, Suriye'den gelen aslında misafir e, insanların Türkiye'deki halinden bahsettik. Mikrofonun başında Gözde abla vardı ve ben Deniz vardık. Biz haftaya tekrardan burada olacağız. İyi bakın kendinize, hoşçakalın.